Bugünkü konumuz gençlerimiz hakkında olacak. Gençlerimizin camilerimize bağlılığı, gençlerimizin toplum içerisinde İslam ahlakı ile davranıp davranmadıkları ile ilgili bir takım eksiklikler, hastalıklar neler, bunların teşhisi ve tedavileri neler olmalıdır? Bunlarla ilgili konuşacağız Allah nasip ederse. Değerli kardeşlerim, bugünkü gençliğimizin içine düşmüş olduğu buhranlara, bunalımlara baktığımızda durumun pek de iç açıcı olmadığını görüyoruz. Özellikle Camilerimizde genç cemaatimizin çok az olması, gençlerimizin görünmemesi, belki sadece genç nüfusun bayramdan bayrama camiye uğramış olması, İslam toplumu için çok büyük bir ayıp, çok büyük bir kayıp, çok büyük bir eksikliktir. O yüzden bizler gençlerimizin büyükleri olarak bu eksikliğin farkında olmamız ve bu eksikliği bir an evvel tedavi etmemiz, bu eksikliği, bu boşluğu tamamlamamız, doldurmamız, olması gereken seviyeye çıkarmamız lazım. Bu bizim sorumluluğumuz. Bu aynı zamanda vatanını, milletini, dinini seven, dünyasının ahiretinin mamur olmasını isteyen, bu niyetle yaşayan her Müslümanın sorumluluğudur, görevidir. Bu görevden hiçbir insan kaçınmamalıdır. Bu görevin sadece devletin görevi olarak telakki edilmesi yanlıştır. Bu görev toplumun her ferdinin görevidir. Özellikle toplumda bilinçli insanların, akıllı insanların, kanaat önderlerinin görevidir. Bu dini konuda İlim sahibi olmuş imamların, hocaların, öğretmenlerin, vaizlerin, müftülerin görevidir. Kur'an kursu öğreticilerinin görevidir. Bu görev annelerindir. Bu görev babalarındır. Bu görev abilerindir. Bu görev ablalarındır. Bu görev bütün toplumun geneline yansıyan, yansıması gereken bir görevdir. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Ancak gençlerimizin ahlaklı, dindar, annesine, babasına, ailesine, toplumuna faydalı nesiller olarak yetişmesi özellikle, özellikle, Ailede sorumluluk alan, aile reisliği yapan babaların görevidir, annelerin görevidir, abilerin görevidir. Çünkü eğitim ailede başlıyor. Çünkü eğitim ta anne, anne karnında başlıyor. Daha sonra ana okulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler ve bu şekilde eğitim devam ediyor. O yüzden nesillerimizin ahlaklı, dindar, vatanına, milletine faydalı, dünyasını ve ahiretini mamur eden, akıllı, bilinçli, faydalı nesiller olarak yetişmesi için eğitim kurumlarımızın programlarını bu yönde yeniden gözden geçirmesi ve bu konuda elden gelen gayreti sarf etmesi lazım. Haftada bir saat din dersiyle bu iş olmaz. O da nasıl işleniyor? Boş geçiyor. Gereken önem verilmiyor. Talebeler tarafından gereken önem verilmiyor. Hocalarımız tarafından gereken önem verilmiyor. Allem kullem geçiyor bu dersler. O haftada 1 saat 45 dakika, 40 dakika bile yeterli derecede kullanılmıyor, verimli olarak kullanılmıyor. Yetersiz, yetersiz. Neden yetersiz? E çünkü madem ki camilerimizde gençlerimiz yok, demek ki yetersiz. Bu görüntüdür. Madem ki 5 vakit namazını kılan Genç kızlarımız, genç erkeklerimiz, delikanlılarımız toplumda %1'in, %2'nin altında O zaman bir sorun var, eğitim kurumlarında sorun var, ailelerde sorun var, sokakta sorun var Eğitim eksikliği var Yeterli derecede örnek olamamanın bir emaresi var Peki bunlar bizden sorulacak mı? Sorulacak. Yüce Allah hepini, hepimizden, gençlerimizin her türlü hatasından bizleri sorumlu tutacak. Neden? Elimizden gelen gayreti göstermedik. Yeterince güzel örnek teşkil etmedik. Eğitimlerini güzel veremedik. Hep onları dünyaya yönelik yetiştirdik. En iyi okullarda okusunlar, en iyi diplomaları alsınlar, en yüksek maaşlı işlere girsinler, refah derecesi yüksek bir hayat yaşasınlar, güzel güzel evlerde otursunlar, güzel güzel arabalara binsinler, güzel güzel lokantalarda yemek yesinler, güzel güzel yerlerde tatile gitsinler diye yetiştirdik. Ama üç günlük dünya hayatı için yapmış olduğumuz bu çalışmalar, ebedi ahiret alemi için maalesef görüntüde bile yok. Hatırı sayılır, ölçüde bile değil. O zaman bir eksiklik var, o zaman bir sorumluluk var. Ahirette sevmiş olduğumuz bu ciğer parelerimizin, bu evlatlarımızın, İki yakamıza sarılıp Ey baba Ey anne Beni dünyaya getirmede vesile oldunuz Dünyada En güzel şekilde yaşamama sebep oldunuz Vesile oldunuz Bana yardımcı oldunuz Okuttunuz Yedirdiniz, içirdiniz Evlendirdiniz, kolladınız Her türlü desteği eksik etmediniz Amma anne Amma baba şu günün varlığından neden bahsetmedin anne şu günün varlığından şu büyük günün azametinden, sorumluluğundan hesabın çetinliğinden azabın varlığından cennet gibi büyük bir nimetin varlığından neden neden bahsetmedin anne, neden bahsetmedin baba, neden bahsetmedin öğretmenim neden bahsetmedin hocam neden yeterli derecede uyarmadın sayın müftüm vaizim derse veya devlet büyüğüm derse değerli kardeşlerim o zaman bunun hesabını veremeyiz. O zaman bunun hesabını veremeyiz. Ahiret vardır. Dünya nasıl varsa ahirette o şekilde vardır. Dünyayı var eden ahirette var etmiştir. Dünya var olmadan önce ahiret vardı. Ahirette hesap vardır, kitap vardır, sahibimiz vardır. Başı boş değiliz. Amellerimizden sorumluyuz, sözlerimizden sorumluyuz, yaşantımızdan sorumluyuz, çoluğumuzdan çocuğumuzdan sorumluyuz. Hesaba çekileceğiz Hesap çetin olacak Şakası yok Biliyoruz inanıyoruz Müslümanız Müslüman olmak bunu gerektirir Yoksa ben Müslümanım Al başını git Yok Müslüman olmak neyi gerektiriyor Hangi konuları ciddiye almayı gerektiriyor Hangi konulara dikkat etmeyi gerektiriyor Bunları bileceğiz Bilmeliyiz Dünya nasıl bir hakikatse? ahirette öyle bir hakikat şöyle yüzüne bir tokat attığın zaman nasıl acıyorsa ahiretteki azap çok çetin bir şekilde acıtır bunu bil bilmemiz lazım bizi dünyaya gönderen yüce Allah dünyadaki imtihanımız bitince ahirete intikal ettirmekte, almakta bir ot değiliz baharda biten, sonbaharda kuruyan çer çöpe dönen bir saman değiliz insanız, eşrefi mahlukatız aklımız var imanımız var Allah bize önem vermiş, kitap göndermiş peygamberler göndermiş Allah bizim için şu kainatı yaratmış Kainattaki bütün varlıkları hizmetimize sunmuş. Bunlar kolay değil. Şu güneş altında güneşleniyorsan, şu oksijen soluyorsan, şu güzellikleri temaşa ediyor. Allah'ın yaratmış olduğu rızıklardan yiyorsan bunların hepsinin bir sorumluluğu var. Hepsinin bir hesabı var. Öyle kolay değil. Hakikatler var, gerçekler var. Bunlara temas etmemiz lazım. Sorumluluğumuzu bilmemiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti Hepiniz çobansınız. Hepiniz emriniz altında olanlardan mes'ulsünüz. Hepimiz mes'ulüz hoca cemaatinden mes'ul cemaat hocasından mes'ul anne evlatlarından mes'ul evlatları annesinden mes'ul baba hakeza değerli kardeşlerim bizler maalesef birçok konuda gaflete daldık dünyaya çok daldık bütün gayretlerimiz dünya için ahiret için gayretlerimiz az Şimdi camiye gelirken kaçımız evde belki gençlerimiz yoktur okulladır, şuradadır, buradadır ama bulunanlardan bahsediyorum. Hadi evladım sen de camiye gel. Hadi ahiretin için Allah'a secde et. Namaz kıl. Evladım bu dünya bir imtihan. Yarın öleceksin. Hesap var. Hayatından sorumlu olacaksın. Ekran karşısında Hayatını çürütme, bilgisayar karşısında hayatını çürütme, sokaklarda hayatını çürütme, salih amellerde yarış evladım diye nasihat eden kaç kişi var? Devamlı bu nasihatleri yapmamız lazım. Bazen söylüyor, söylüyoruz cemaatten arkadaşlarımız, amcalarımız diyorlar ki ben evladıma bir defa söyledim dinlemedi, bir daha da üzerine gitmiyorum. Hayır, hayır, hayır. Sürekli güzel bir lisanla söylemek lazım. Hatırlatmak lazım. fedekkir fe inne تَنْفَعُ tenfaul Allah-u Teala buyuruyor, hatırlat müminlere. Hatırlatmak müminlere fayda verir. Evet. Yolda giderken trafik levhaları var. O levhalar hatırlatıyor bir şeyleri. Önünde viraj var, dikkatli ol diyor. Yol kaygandır dikkatli ol Yok heyelan tehlikesi var diyor Dikkatli ol Dağlardan kaya düşebilir Önünde trafik lambası var 50-100 metre önceden başka bir sarı lamba diyor ki Önünde bir trafik lambası var dikkatli ol Önünde kavşak var dikkatli ol Levhalar var bu levhalara dikkat etmezsek Trafikte Sağlıklı bir şekilde arabayı kontrol etmemiz mümkün değil Tıpkı bunun gibi Dünyada da levhalar var, imtihanın levhası var, ahiret yolcusuyuz, ahiret yolculuğunda yol üzerinde levhalar var. İşte Kur'an büyük bir levha, Kur'an diyor ki bütün ayetleriyle birlikte bana kulak ver, bana kulak ver, yolun sonu tehlikeli olabilir senin için, bana kulak verirsen, dediklerimi yaparsan yolun solu, sonu selamettir senin için diyor. Yine yol üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duruyor. Ey ümmetim yanlışa gitme. Hatalı yola sapma. Nefsine uyma. Şeytana uyma. Aymazlık yapma. Boş vermişlik yapma. her Gerçekleri kale al. Düşüncesizlik yapma diyor. Ey ümmetim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kulak vermek lazım. Onun davetine icabet etmek lazım. Onun uyarılarını dikkate almak lazım. Yol üzerinde salih insanlar var. Yol üzerinde bilinçli insanlar var. Yol üzerinde imanlı insanlar var. Onların davetlerine icabet etmek lazım. Değerli kardeşlerim, top yükün bir kurtuluşa ermek için, dünyanın saadeti, ahiretin saadetine kavuşmak için Kur'an'ı başımızın tacı yapmamız lazım peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini başımızın tacı yapmamız lazım onun gibi yaşamamız lazım onu örnek almamız lazım lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasene sizin için Allah'ın resulünde elçisinde çok güzel bir örneklik vardır örnek bir yaşam vardır örnek bir inanç vardır örnek bir insanlık vardır Örnek bir ahlaklılık vardır. Örnek bir yaşam vardır. Limen <Sessizlik> amene billah. Allah'a iman edenler için bu örneklik söz konusudur. Vel yevmel âhire. Ahiret gününe iman edenler için bu örneklik vardır. Ve zekere allâha kethîrâ. Çokça Allah'ı zikretmek isteyenler, Allah'ı zikredenler için Allah'ın Resulü'nde bir örneklik vardır. En güzel örneklik ondadır. İslam'ı yaşamak mı istiyorsun? Allah'ın Resulü'nün yaşantısına bak. Dünyada ve ahirette saadet ehlinden olmak mı istiyorsun? Allah'ın Resulü'nün hayatını kendine örnek al. Kur'an'ı oku. Kur'an'i bir hayata kavuş. Yoksa popüler kültürün Verileriyle, tavsiyeleriyle, dünya ve ahiret saadetine kavuşmamız mümkün değil. Bakınız ortalığı yakıp yakan gençler var. Gençler derdiniz ne ya? Neden yağmalıyorsunuz? Neden sokakları kana buluyorsunuz? Neden, zorunuz ne ya? Ne istiyorsunuz? Bu gençlerde Allah korkusu olsaydı, bu gençlerde ahiret inancı olsaydı, bu gençlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almak olsaydı, bu gençlerde vatanıma, milletime, aileme faydalı bir nefer olayım düşüncesi inancı olsaydı, basit sebeplerden dolayı sokakları kan gölüne çevirirler miydi? İnsanların mallarını, marketlerini banka bankaları şunları bunları yağma ederler miydi milletin malına zarar verirler miydi bu nasıl bir gençlik bu evlatlar bizim evlatlarımız nereden çıktı bunlar gözünü kıtmadan araba yakıyor otobüs yakıyor yolcular içerisinde gözünü kıtmadan cinayet işliyor bu nasıl bir gençlik kim yetiştirdi bu gençliği bunların aklına bu zombiliği kim soktu bu nasıl oldu Bizim sorumluluğumuz var. Biz belki ellerimizi uzatamadık. Yeterli terbiyeyi veremedik. Bu gençlerimize. Sokakta eylem var, yakıp yıkma var deyince bakıyorsunuz binlercesi sokağa üşüşüyor. Camide Allah zikri var. Ezan Hayya alessalah, haydin namaza, hayya alelfelah, haydin kurtuluşa, haydin felaha. Dediği zaman gençlerimizin kulakları sağır, duymuyoruz. Ama vurma, kırma işi var. yağmalama işi var. Emniyet güçlerine taş atma, kurşun atma işi var, binlercesi geliyor. Ne istiyorsun? Zorun ne? İşte gençlerimiz dış kaynaklı oyunların pençesine düşüyor. Dış kaynaklı oyunlar huzurumuzu çekemeyenler, kardeşliğimizi çekemeyenler, saadetimizi çekemeyenler, inancımızın düşmanı olanlar, Kur'anımızın düşmanı olanlar, peygamberimizin düşmanı olanlar içimizden kandırdıkları gençleri kullanmak suretiyle memleketi bir kaosa doğru sürüklemek istiyorlar. Ey ee, delikanlı, ey genç, bir kavur sana al şu 100 doları git şu polise kurşun at diyorsa sen 100 dolara senin polis kardeşini satıyor musun ya? Sen nasıl insansın? Nasıl Müslümansın sen? Olmaz. Bu gençler bizim gençlerimiz. Kandırılan gençler oyuncak haline getirilen gençler Haçlıların piyonu haline getirilen gençler Bizim gençlerimiz. Onlara sahip çıkmadan bu sıkıntıların üstesinden gelmemiz mümkün değil değerli kardeşlerim. Aziz Allah Celle Celaluhu Celle O yüzden her zamankinden daha fazla gençlerimize en güzel eğitimi vermeye ihtiyacımız var. Her zamankinden daha fazla kardeşliğe, birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız var her zamankinden daha fazla şu ezana kulak vermeye ihtiyacımız var camilerde birliğimizi beraberliğimizi sağlamaya ihtiyacımız var Allah bizim rengimize, dilimize, ırkımıza derimizin rengine bakmıyor Allah bizim kalbimize bakıyor Allah üstünlüğün takva ile olacağını söylüyor Acem'in Arab'a, Arab'ın Acem'e Kürdün, Türke, Türkün, Kürde üstünlüğü yok. Üstünlük takva iledir. Bu ölçüleri bildiğimiz zaman, bu ölçüleri gençlerimize anlattığımız zaman Allah'ın izniyle hiç kimse kardeşliğimizi bozamaz. Şimdiye kadar da kardeşliğimizi bozmak istiyorlardı ama şimdi daha fazla gençlerimiz oyunlara geliyor. Neden? Çünkü iman konusunda eksikliği var inanç konusunda eksikliği var bu gençlere peygamberimizi anlatan olmadı bu gençlere Hazreti Ebu Bekir'i anlatan olmadı bu kızlarımıza Hazreti Hatice'yi, Hazreti Ayşeyi Hazreti Sümeyye'yi anlatan olmadı gençlerimiz hastalıklara düştüler hastalıklar pençesinde, pençesinde cam çekişir hale geldiler yollarını kaybettiler istikametlerini kaybettiler inançlarını kaybettiler ahiretlerini kaybettiler dünyalarını kaybediyorlar Öyle bir hale geldik ki Kim kimi niçin vuruyor Sebebi nedir Belli değil Ceviz kabuğunu doldurmayan sebeplerle insanlar öldürülüyor İnsanların canı on para haline gelmiş Böyle olmamalı Böyle olmamalı Bir Müslümanın Canı Kanı Kabe'den daha muazzamdır Kabe'den daha muazzamdır Nasıl bir Müslümanın canına kıyıyorsun öyledir. Maalesef. Bakın, son olaylarda on, onlarca insan yani bir şekilde o kargaşadan vefat etti. Öldürüldü, neyse. Böyle mi olmalı ya? Böyle mi olmalı? Neden ülkemiz bu hale düşsün? Neden şehirlerimiz kaosa düşsün? Neden insanlarımız birbirinin yakasına sarılsın neyi paylaşamıyoruz neyi bölüşemiyoruz kardeşlik varken İslam varken inancımız tek iken kıblemiz tek iken ezanımız tek iken camimiz tek iken neden bu dalaşma ama dışarıda Haçlılar rahat durmuyor ve ülkemizin birliğini beraberliğini gelişmesini, saadetini çekemiyorlar. Bu ülkenin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenler başımıza türlü türlü problemler açmaya çalışıyor. Allah korusun. Uyanık olmamız lazım değerli kardeşlerim. Aslında konu çok uzun. Ancak bunların hepsine temas etmek de bu zaman zarfı içerisinde Mümkün olmuyor. Aslında anlatmam gereken birçok ayet-i kelimeler var. Birçok gençliğimizle ilgili teşhis babından birçok hastalıkları buraya naklettik. Tedavileri konusunda görüşlerimizi, fikirlerimizi program olarak hazırladık. Ama bunları anlatmak için de bir vakit lazım. 15-20 dakikada olmuyor. İnşallah daha fazla daha geniş vakitlerde bu konuları hep beraber konuşacağız değerli kardeşlerim. Camimizde her salı günü öğle namazından 45 dakika önce başlamak üzere tefsir derslerimiz olacak. Her salı günü ben geleceğim. İnşallah sizleri kadın erkek bekliyoruz derslere. Kur'an'ı öğrenmeden Kur'an'ı yaşamadan bu problemlerin üstesinden gelmemiz mümkün değil kardeşlerim. Sohbetimin sonunda bir yardım talebi var. Camimizin eksikleri için yine sizlerin yardımına ihtiyacımız olduğunu e, e, söylüyorum. Allah yapacak olduğunuz yardımları şimdiden kabul eylesin. Allah hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, nasip eylesin. Vatanımıza, milletimize birlik, beraberlik, selamet nasip eylesin. Allah yapmış olduğunuz hayırları da dergahı hizmetinde en güzel şekilde makbul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.